İnsanın insana aşkı, aşkı mecazidir. Aslında aşk Allah'adır, pekata o insan arada perde olmuş olur. Nasıl ki Hz. Musa aleyhisselam, Musa peygamber Tur'da Allah'la konuştuysa, aşık olan kimse sevdiği onun için Tur'da'dır, ondan Allah'a iltica eder, Allah'a varır. Bunu lisanla tarif etmek, yani konuşmakla tarif etmek mümkün değildir. Bunu yaşamak lazımdır. Ancak yaşayanlar bilir. Ne kalem, ne kelam. Ne sözle ifade edilir, ne kalemle yazılır. Yaşayan bilir. Bunun hakkında konuşmak, aya kayıkla çıkmak gibidir. Ancak yaşayan bilecek, bunu yaşayan bilir. Buna gayrısı ki bize bilemez. İnsanın insana aşkı da kutsidir, mukaddestir yani. Mezmun değildir. Hududu aşınmak şartıyla. Çünkü her şey sevgiden doğmuştur. Allah evvela sevmiş, bu kainatı alk etmiştir Hz. Allah, Davud Aleyhisselam'a hitaben diyor ki, Zebur'da bana kendimi bildirmek sevdirildi, onun için bu mahlukatı ettim" diyor. Yani yarattım kainatı diyor. İş muhabbetle, yani aşkla kurulmuştur, aşkı devam eder. sanatları icat eden aşktır. Ay'a çıkmak aşktır. İnsanlığa hizmet, şefkat, merhamet hep aşkın cüzleridir. Aşk olmayınca hiçbir şey olmaz. Onun için aşk kudsidir. Söylemekle tarif olmaz. Yazmakla ifade edilmez, yaşamak lazımdır. Müjde olsun aşkla yaşayanlara. Ne mutlu aşkla yaşayanlara. Aşktan bir beher olan yani aşkı anlamayan kimse bunları bilemez. Bu mevkiye giremez. Bu dereceye yükselemez, İmkansızdır o. Kainat aşk için halk olmuştur. Yalnız aşktan bir mahluk istifade edememiştir. O da şeytandır. Aşktan bir anlamayan şeytan vardır. O da talip olmuş ama Allah aşk tacını ona vermemiştir. O da istediği aşık olmak. Fakat Allah o aşk tacını ona vermedi. Adem'e verdi, Adem oğluna verdi. Adem'in cennetten çıkması da aşk içindir. Zira aşk gözyaşı döktürür. Kırık kalp sahibi olur. Cennette bu yoktur. Ne kırık kalp sahibi olmak var ne mahzuniyet, hüzün sahibi olmak, üzüntü, keder vardır. Onun için cennette çıkması lazımdı aşkı tatmak için. Aşk için... Cenneti efali, fiil cennetini, iş cennetini terk eden, aşk ile Allah'a vasıl olacaktır. Mazhar-ı zat olacaktır yani Allah'la beraber olacaktır. Zat cennetine girecektir.